Ee, Vahab'ın bıraktığı yerden sen devam et. Nasıl böyle bir bence radikal bir karar. Nasıl verdiniz o radikal kararı? Ee, tabii İstanbul'dan çıkarken dönecek miyiz? Bilmiyorduk. Yani yola çıktık ama biraz gezelim. Doğaya kaçalım. Ee, bir denemeydi bizim için. Hiçbir zaman bir köyde yaşam tabi tecrübemiz olmamıştı. Vahab'ın kaldığı yerden devam edersek kaçtı? Bin rakımda bir dağda köy evine yerleştik. Ve macera orada başladı. Düşünce ee, Dağlarda gezinirken biz dedik ki yok dönemeyeceğiz biz. Biz kesinlikle buraya aidiz ve... Aslında kısa, ilk baştaki plan kısa süreli mi bir deneyelim bir... Ee, yani ucu e, çıktı, ucu çıktı. çıktı. evet istifaları e, basmak hiç kolay olmadı Dövüş ama almamıştı almamıştık yani. almamıştık ucu çıktı. E, Kaş dağlarına yerleşince de tamam dedik biz buradan devam edeceğiz artık İstanbul defteri kapanmıştı e, bir sene yakın dağlarda ormanlarda Kaş'ın bütün e, çobanlarıyla beraber her yeri gezdik dolaştık ve gitgide burada bir çevre edindik.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 Hürriyette de çalıştın uzun yıllar daha sonra da tecrübelerin olduğu o kadar yoğunu bırakmak bir de, bir de şöyle oldu mu boşluğa düşmüş gibi hissettin mi yoksa çok mu iyi geldi? Yok hiç boşluğa düşmüş gibi hissetmedim zaten bu bir ara hani bırakmak gibi değil çok aralıksız çalışmış 22 sene aralıksız geçmişti gazetecilikte yoğun bir şeydi bizim buraya taşınma arzumuz aslında işte vaf ve oldu.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 Şimdi bu oldu mu? Çok çok. <gülüyor> <gülüyor> yani ben Demet'i uzun yıllardır tanıyorum. Ee, en son Hürret'te beraber mesai yapmıştık. Ee, yüzü bu kadar gülmüyordu gerçekten şu anda. Çok mutlu. Ee, süremiz de çok azalıyor. 5 dakika kaldı nasıl geçti a anlamıyoruz. Ee, son bir tur geçeceğiz böyle. Ee, bu yayını neden yaptım Başta söylüyordum şimdi de söyleyeyim. Neden böyle bir yayın? yani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 Daha çok hissedersiniz. Ben yaparım ben ziyade oranın sizinle kurduğu bağı hissederseniz orası sizi bir şekilde buraya çekecektir. Ağzına sağlık ve dönerim. Şimdi Dilara'ya Dilara, ne söylemek istersin evet, evet. insanlara böyle? E, belki de gerek de yok gerçi ama, bunu, bunu, yok. ama herkesin yaşamasına gerek yok tabii. yok şöyle söylemeliyim. Çünkü en azından bu... hayal kuranları, hayal, hayal gerçekleştirebileceklerine dair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 Tutunuzu gördüm. Ben böyle e, daha doğal, daha çevreci yaşam için neler yapıyorsunuz? Birkaç tane örnek. Hakikaten bu son zaten vaktimiz. En başta yani mümkün olduğunca elimizden fazla çöp çıkmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani ana amaç.ım Para elde de tabi toprağımızı yetiştirdiğimiz ürünleri büyük bir üretim yaptığımızı söylüyorum ama kendimize yetişiriz. Neler yetiştiriyorsunuz hızlıca? E, bu sene patlıcan, biber, domates, e, bamya, salatalık. Ee, kış zamanı böyle şey pazı yetiştirdik, bakla yetiştirdik. Tabii hep Ömer abilerle beraber, komşularımızla tamam. beraber mengeler yetiştirdik. Ya sebzeler var Eğliler, ebzeleri, ebzeleri, neredeyse, Hı -hı. ağaçlar var, bütün meyveler. Bu e, şekilde. Vallahi yani ben burada yaşadığım için daha mı çok etkileniyorum. Radyodan bunu karşı tarafa geçirebildik mi siz?